kıymetli cemaatimiz, sevenlerimiz, dinleyenlerimiz, allah Teala Hazretleri mübarek 15. gecenin seherinde, sehuründe cümlemizi mağfiret eylesin, hayırlı muratlarımıza nail eylesin, ümdüklerimize nail eylesin, korktuklarımızdan emin eylesin. Amin. Allah-u Teala Salli Aleyhisselam Muhammed. Bu gece 15. gecedir. Recep-i Şerif'in 15. gecesinde i̇dris Aleyhisselam göklere kaldırıldı. Şaban Şerif'in 15. gecesi beraat gecesidir. Hayırları, bereketleri saymakla bitmez. Ramazan Şerif'in de 15. gecesi çok önemlidir. 15. gece teravih kılanların duaları kabul olur. Hayırlı muratlarına nail olurlar. Dua edenlere hayırlı muratları ihsan edilir. 15. gece 100 rekat nafile namaz kılanlar, hadis-i şeriftir bu, Tabarani kitab duada da zikrediliyor, İbn-i Dünya'nın Risalelerinde de zikrediliyor. Kaynaklarını ramazan Şerif Risalemde yazmıştım. Her kim Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi, beraat gecesiyle, ee, bir de ramazan Şerif'in 15. gecesi, yani bu gece, Yüz rekat namazda bin kulü Allah okursa yani her rekatta on ihlas okumak suretiyle cennette gideceği makamını görmeden ölmez buyuruluyor ve hadis-i allah Teala ona yüz melek gönderir. Otuzu cennetle müjdelerler. Otuzu cehennemden emin ederler. Otuzu şeytandan muhafaza ederler. Onu da düşmanlarının hilelerine karşılık verirler. Çok önemli müjdeler var bu hadis-i şeriflerde. Bu gece öyle yüz rekat namaz var ama geceler kısadır. Bu millet teravihi zor kılıyor. Onlara yüz rekat nasıl kılacak işte? Yani insan hiç olmazsa iki rekat, bence on rekat kılsanız en az. Her e, rekatta da on ihlas okusanız yüz ihlas eder. Yüz ihlas okuyan da 50 senelik, 100 senelik günahları bağışlanacağı cevap edilmiştir. Yüzyükhlas okumak büyük şeydir. E i̇şte bizim gibi zayıflara, acizlere geceler kısa. Geceler uzun olsa yetiştireceğiz. Şimdi bazı imsak beş buçukta olduğu geceler var. E şimdi güç buçuğa varmıyor. Onun için payımız az yani. Bir de sahur var, yetişmiyor. Mevla 10 rekatta kabul eder fazlû keremiyle. Çünkü 1'e 10'dan Yüze bin yazar inşallah diyorum yani ümit edilir. Böylece size bir çıkış yolu gösteriyorum mutlaka. Bir on rekat teheccüd kılsanız onar ihlasıyla beraber çok büyük ecre nail olursunuz. Dergide de 15. gecenin namazı var. Orada fazilet zikrediliyor mübarek gece. Bu, bu geceyi biz anlatamadık önceden. E, gaflet ettik yani sizi haberdar edemedik. Ama neyse şimdi daha gece geçmiş değil. Hemen e, bir çaremize bakalım, birkaç rükat kurtaralım, namaz kazanalım inşallah. Cennet birçok ad kelimelerde cennet amellere karşılık olarak beyan ediliyor. Tabi hadis şeriflerin yudhile ahadel cumul amelu sizin hiçbiriniz amelleri cennete sokamaz. Ya yani ne kadar ibadeti olsa da, kalıvelen tearsüre Allah sen de Allah'ın elçisi. Amelimle cennete giremeyeceksin. Ke la ve la minhu Buyurdu ki sahih hadistir bu. Ben de amelimle cennete giremeyeceğim. Ancak Allah beni rahmetiyle kuşatacak, kaplayacak da acıyarak cennetine sokacak. Tabii ki Hanatif Efendisi bunu tevazuan ve beşeriyet iktizası böyle söylüyor. Eee Kimsenin ameli onu cennete sokamaz buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ameli cennete e, onu sokmaya yetmiyor da o da Allah'ın fazla rahmetiyle cennete giriyorsa artık kimsenin ben şu kadar amel ettim, o yüzden cenneti hak ettim deme hakkı yoktur. Sübhaneke ma'abednâ ki hakkı ibadetik ya ma'abud. Ey ibadetlere layık olan Allah'ımız, seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, biz seni hakkıyla tesbih biz sana hakkıyla ibadet edemedik ve seni hakkıyla zikredemedik. Buyuruluyor. Onun için biz burada amellerimizle cennete gireceğiz diyemeyiz ve temel hakkımız yoktu. Bir adada 500 sene ibadet eden bir kula mevla amelinle mi seni hesaba çekeyim yoksa fazlu rahmetimle mi dediğine dair bir kıssa anlatırdım size. Biraz tafsilat var amelimle e, cennete sok beni deyince perişan oldu. Çünkü Mevlana amellerini bir hesap edin buyurdu. 500 sene bir da adada kalmıştı. Adada, orada işte uzun bir kıssadır. Neticesi şuraya varıyor. Tefsirlerde de zikrediliyor. Hadi şeriflerde de geçiyor bu. E, neticesinde e, meleklere soruyor. Yaptınız mı hesabını? Yaptık ya ne çıktı? Ya Rabbi 500 senelik sıralı ibadeti. Hiç de günah işlememiş arada. ha. Veliullah. 500 senelik sürekli ibadeti bir günlük gözünün görmesinin nimetini ödeyemedi. Geri kalan nimetler şükürsüz ve açıkta kaldı. Adam diyor yandık bir de cehenneme gitme tehlikesi de var. Aman ya Rabbi rahmetine sığındım. Mevla buyuruyor. E ben seni yarattım. Sen mi hak ettin? Mecbur muydum? Değildin ya Rabbi. İnsan ettim. Hayvan edebilirdim, taş toprak edebilirdim, canlı yaptım. Mecbur muydum? Değildin ya Rabbi. Canlılar içinde eşrefi, mahluk, ahseni takvim üzere insan olarak yarattım. Mecbur muydum? Değildin ya Rabbi. Kafir, münafık yaratabilirdim, Müslüman yarattım. Mecbur muydum? Değildin ya Rabbi. Ondan sonra sana eleyak göz, kulak verdim, sıhhate, afiyet verdim. Nasıl rüku edecektin, nasıl secde edecektin? Felç etmedim, lal etmedim, öyle ya, zikretmek için dil ister. Ağız işte, Biraz ağzın kurusu Allah diyemezsin. Tükürük bezden çalıştırıyorum. Aklını, beynini, fikrini çalıştırıyorum. Bütün vücudunu çalıştırıyorum. 13'ün sen efendim namazı kılıyorsun. Yüz 100 rekat, bin rekat. On sonra diyorsun ben bir rekat kıldım. Ya cenneti hak ettim. Sen şükretsene Allah sana. Bu namazları kılacak sağlık, afiyet veriyor da sen kılabiliyorsun. Sen neden bu işleri düşünmüyorsun? Mecbur muydum? Değildin ya Rabbi. Her tarafı tuzlu sularla kaplı. Adanın ortasına sana tatlı su çıkarttım. Göze çıkartmış. Tam onun yanında tatlı içsin de ibadet etsin. Mecbur muydum? Değildin ya Rabbi. Bir tatlı suyu kıyamete kadar ödeyemezsin şükrünü ya. İstesem İstesem sularınızı acı gibi avu gibi yapardım. Felevle ateş kuru. Nereden sondaj, sondan mıdır? Ne vuruyorsunuz işte? Vursanız avu gibi çıksaydı kuyulardan. Nasıl içecektiniz? Siz niye şükretmiyorsunuz Allah buyru? rize Vaka suresinde. Uzun yani dersler uzun gider. Mevla'ya borçlu değiliz derdi Efendi Hazretler. Millet de anlamaya çalışırdı. Ne demek istiyor acaba? Çünkü derdi borçlu olanın yine kendi bir şeyleri var da biraz da borcu var. Biz borcun ta kendisiyiz derdi. Kendimizde bir şey yok ki. Biz Allah'a borcuz yani. Borçlu olduğu zaman yine senin bir şeyin olur. Sen mi varsın ki borçlu olacaksın? Borçsun sebepten. Mevla lütfetti, keremetti bize. Ben sana o suyu çıkarttım borçlu muydum? Değildin ya Rabbi. Peki ben sana her gün bir nar bitirdim. Ay, yanında bir ağaç kalk etmiş. E, yaz kış vermez ama ona keramet olsun diye yani ibadet ediyor ya sıralı. Her gün bir nar veriyorum sana istihkaltı. Nar da cennettendir. Onun için çok kuvvet var onda. Onlarla yaşıyormuş yani. İbadete devam ediyor. Çünkü e, kaloride lazım ya. Devamlı ibadet ediyor. Peki ben buna mecbur muydum? Değildin ya Rabbi. E peki ben sana bu kadar iyilikler ettim. Mecbur değildim de. Neyle ettim onları? Fazıl rahmetinle ya Rabbi. E şimdi peki niye fazlu rahmetime güvenmedin de ameline güvendin de hesabımı amelime girerek yap dedin? Estağfurullah isterim ya Rabbi. Özür dilerim ya Rabbi. Yoksa atın bunu cehennemiz. Çünkü Mevla buyuruyor ki ne yapacağız? 500 senelik ibadetin bir günlük gözünün görme nimetini karşılamadı. Öbürleri açıkta kaldı. Sen nerede cennet bekliyorsun? Yani bir şeyler amel ediyoruz diye bir de kendini beğenmek kadar rezillik yoktur. Ondan sonra tamam hadi üdhülül cennete bir rahmeti. Benim rahmetimle cennetime gir bakalım. Rahmetimle cennetime gir bakalım. Bak rahmetine sığındık ya Rabbi. Hiçbirinize ameli cennete sokamaz. Anladın mı şimdi? Seni de mi ya Resulallah? Beni de ancak Allah rahmetiyle cennete sokar. Ama tabi ki rahmet kimedir? Biz cennete sokacak amelimiz değildir. Rahmeti ilahi ilahiyedir. Allah acıyacak. Ama acıması kimedir? Herkese acıyacak mı? İşte orası O Ve rahmeti ve sead külle şey. Rahmetim her şeyi kaplamış diyor. Yani dünyada bu. Kafire dağıyor, yediriyor, yediriyor, üçülüyor. da rızık gönderiyor. Allah'a haşa sövüyorlar. Eş istad ediyorlar, çoluk çocuk isnat ediyorlar, e, dinsiz kitapsızlar Allah'a ne hakaretler ediyorlar Celle Celaluhu. Yine onlara rızık gönderiyor. Çünkü dünyada rahmetim her şeyi kaplamıştır. Ama ahirette böyle yok. Fesek tübuha Yakında ahirette o rahmetimi yazacağım, taksis edeceğim, ayıracağım. Kime? Lilledine ettekune, haramlardan sakınan Müslümanlara, ve yutune zekate, zekatlarını verenlere Velâdînü biâyâtin Bizim Bizmatlerimize hakikaten inananlara. Ellezîne tabiûne'r-resûle'n-nebiyyel ümmî'l-lezî Tevratta İncil'de isimlerini, vasıflarını yazılı buldukları o ahir zaman peygamberi ümmi nebiye uyanlara. Öyle Yahudi Hristiyan o da peygamberdir ama ben ona oymuyorum. Ben Hristiyanlıktan ayrılmıyorum ama ona da yalancı demiyorum. Dinler arası diyalogçular diyorlardı ki Yalancı demesin yeter. Hayrettin Karaman öyle diyor. Polemik dil diyalog kitabında. Ne diyor? E işte be, o da peygamberdir. Yalancı demiyorum. İnanıyorum peygamberliğine. Kur'an'a da inanıyorum. E, gel o zaman uy bu tarafa. Yok. Ben kendi dinimde kalıyorum. Böyle dese de cennete girer diyor. Nasıl girecek? Bu hadde diyor ki İttiba edenlere. İttiba ne demek? Eski mensuk dinini terk edecek. tebere edecek. Oradan uzak olacak. Buraya uyacak. İttiba uymak demek. Artık cumartesi kalmayacak, pazar kalmayacak. Cuma'ya tazim edecek. Onun için İslam'ın nişanlarına tazim edecek. Eski nesk adetlere dinlere uyamaz. Şerahatlere yani. Din tektir, İslam'dır. Şerahatler değişir. Şerahatlere uyamaz. Bak, rahmetimi kime yazacağım diyor ayıracağım. O Nebi-i ittiba edenlere, uyanlara. E şimdi, onun için Rahmet, cennete rahmet de gireceğiz. Ama rahmet herkese ulaşmayacak. Rahmet, kura çekilse kime çıkacak? İşte bu ayette zikredilenlere çıkacak. Takva sahibi olacak, zekat verecek. Kur'an ayetlerine inanacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sünnetine ittiba edecek. Tam eli sünnet olacak. O zaman rahmetime ulaşır Allah buyuruyor. Yani sen şimdi... Rahmet 13'ün ne bu Estaizullah ve tilkel cennetülleti uristumuha... Bir, Birçok ayette geçer bu. Tilkel cennetü de geçer. Ve tilkesi de var. Yani işte bu cennet var ya, siz buna varis kılındınız. Yani varis şu demek, mirastan Türkçeleşmiştir. Anadan babadan ölenden kalana miras Bazı karıdan kocadan da birbirine intikal eder. Buna veraset intikali denir. Yani Arapçadır zaten bu kelimelerin hepsi. Miras da Arapçadır. Bu cennete varis kılınız. Varisten dikkat edecekseniz ne mana çıkıyor? Yani cenneti Yaparken bir, bir, bir metre yer kazmadınız. Cennetin ağaçları yetişmiş. 500 sene gölgesine gittirsen bitmiyor. Bu ağaçları siz dikmediniz. Bunu dikerken, bunu yetiştirirken bir su dökmediniz. Yani baban çalışmış çalışmış yapmış bir şeyler, birkaç tarihler bir şeyler. Sana hazıra konmuşsun. Hani miras yedi derler. Miras yedi kıymetini bilmedi demektir. Çünkü kendi çalışmadı ya gayret etme ya baktığını hazıra konmuş hepsini birden harcıyor. Neden? Kendi çalışsaydı öyle birden harcayamazdı. Kıymetini bilirdi. E şimdi burada da varis kılındınız niye öyle buyuruyor? Yani cenneti siz yapmadınız. Cennetin yapımında, inşasında, imaretinde bir mesai sarf etmediniz, bir ter dökmediniz. Hazır cennet 60 dünya kadar kurulmuş. Bir köşkü dünyayı satsan alamazsın. Bir köşkünün kapısını alamazsın, kapısının tokmağını alamazsın. Kapısının tokmağının üstündeki bir yakutu, bir zümrütü alamazsın. Dünyayı satsan. E nasıl böyle 60 dünya kadar cennet müzeyyen vaziyette süslenmiş, kuşanmış? Ramazan'dan ramazana tam süsleniyor zaten. Oruç tutanlar için. Varis kılındınız. Yani babadan kalmış gibi kolayca buraya yerleştiniz. Ama bir sebep var. Onu beyan ediyor Kur'an-ı Kerim. Buna bayi sebebiye diyebiliriz. BİMA KÜNTÜM TEĞMELÜN Efendim Hazreti buna çok dikkat çekerdi. Birçok vaazlarında getirirdi, getirirdi, buraya getirirdi işi. Yani yaptığınız salih ameller sebebiyle. İşte şimdi namaz seni cennete sokmaya yetmez. Oruç sokmaya yetmez. Hac ümre yetmiş. Hiçbir kimseyi ameli cennete sokamaz buyurdu. Hadisle ayet çelişir mi? Çelişmez. Doğru anlarsan izahını güzel yaparsın. Amel cennete sokmuyor. Namaz, oruç, had, zekat, bütün iyilikleri yapsan cennete direkt seni dahil eden, ithal eden bu ameller değil. Bir maküntü. Yani yapma, yapmakta olduğunuz, dünyada sürekli işlediğiniz iyi işler sebebiyle, sebebiyle. Ne demek sebebiyle? Bunları yapınca benim rahmetim Mevla buyuruyor sizi cennete sokacak olandır. İşi bitirecek benim acımamdır. Yoksa kimsenin ameli bana layık değil Allah puhlu. Ben kabul etmeye layıkım fazlu keremimle. Kimsenin ameli bana yakışmıyor. Ama ben kullarımın ayıplı kusurlu da olsa amellerini kabul etmeye etmek bana yakışıyor diyor. Ayıplığı kabul etmek bana yakışıyor. Onun için İblis dedi ya el ve el -um Bu ayetin tefsirinde ruhul beyanda geçer. Efendi Hazretleri çok anlatırdı bunu. İblis Allah ile pazarlık etti bizim için derdi. Orada kitapta yazıyor. İblis dedi ki: "Ya Rabbi dedi. Mevla'le böyle konuşur ha. Yani böyle ara şeyleri var yani ara devreleri." Ya Rabbi dedi. "Mevla buyurdu. Ne diyorsun Melon? Lanetlerim üzerine yazsın. Ne konuşuyorsun?" Dedi ki: "Ya Rabbi dedi. İblis ya Rabbi diyor bu kavurlardan bin kat ehven kavur. İblis'in yavruluğu bunlardan daha hafif. Dünyada öyle kavurlar var. Ya Rabbi demezler. Sen buyurdun ki İnananlardan mallarını, canlarını satın aldım. Karşılığında cenneti onlara sattım. Bu bir akittir dedi. Yani akit de senin şeriatında bir muameledir yani. Akit demek işte arabayı aldım, sattım yapmak. Bir şeyi aldım, sattım yapmak akittir anlaşma. Nikah da bir akittir. Aldım, kabul ettim falan. Dedi ki bu akiti yaptın ya dedi. He. Ama dedi bunların malları, canları sana yakışmıyor ki. Ayıplı çıktı dedi. Mal ayıplı çıktı dedi. Yani malımı sattım diyor. Zekatı tam vermiyor, fitreyi tam hesap etmiyor, canımı sattım diyor, namazı doğru kılmuyor, orucu doğru tutmuyor. Yani canından, malından, hani Allah'ın emirlerini, yasaklarını yaparken malından, bedeninden fedakarlıklar gerekiyor. Oruçta beden fedakarlığı devreye giriyor, zekatta mal devreye giriyor. Haçta hem beden hem para devreye giriyor. Yani ibadetler mali ve bedeni olmak üzere iki kısmı ayrılır. Şimdi iblis diyor ki ya Rabbi, bunların diyor e, malları da ayıplı, canları da ayıplı. E ne demek istiyorsun diyor. Mevla biliyor ne diyeceğin de baklayı ağzından çıkarttırmak istiyor. Diyor ki ya Rabbi diyor fıkha göre diyor. Görüyor musun İblis ya 20 bin sene meleklere vazlik etti fıkı mıkı yutmuş. Fıkha göre diyor yani senin şeriatının hükümlerine göre diyor. Bir bayi diyor ve bir müşteri diyor bayiden malı aldığı zaman. Mesela bir arabayı sağlam diye sattı sende aldı. Ama sonra diyor, bir de bak araba vuruk kırık çıktı. Nedir fıkha göre diyor, malı geri verme hakkına sahiptir diyor. Ayıplı mal ya, mal ayıplı çıktı herif, demedi sana ayıplı. Çıktı ki ayıplı, geri verme hakkına sahiptir. E sen de bunları bana sat diyor. Bunlar nasıl ayıplı çıktı, bir tane sana yakışan mal yok ortada diyor. İbadet de yok diyor, hepsi delik deşik diyor. E ben diyorum talibim diyor bu mala diyor. Bu diyor senin alışverişine girmedi bu iş diyor. Bana sat bunları. Yani cehenneme sat bunları. Benim tarafta olsunlar diyor. Mevla buyurdu ki ey iblis sen benim şeriatımın cahilisin. Yani çok biliyorum zannediyorsun ama fıkhın daha derinlikleri var. Sen onları bilmiyorsun. Benim dinime göre, fıkıma göre alı, alış yabana müşteri diyorlar. Allah satın aldı. Allah müşteri oldu işte bu ayette. İştara satın aldı. Yani müşteri oldu. Benim fıkıma göre Mevla buyuruyor. Bir müşteri malı alan eğer o malın ayıplı olduğunu bile bile kabul ettiyse bir daha geri verme hakkı yoktur. Ben de bunların namazdan abdestlerinin zaten noksan olacağını bile bile kabul ettim. Zaten bunlar da ayıpsız olması mümkün mü yani? Hepsi beşer şaşar kul. Onun için ben bunların oruçların namazların eksiğiyle noksanı olacağını bile bile kabul ettiğim için geri verme hakkım yoktur. Sen avucunu yalarsın ben bunları cennete aldım Allah buyuruyor. Ne büyük müjde ya efendi Hazleri derdi. Allah müminlerden mallarını, canlarını satın aldı. Ya Rabbi bir daha bizi satma cehenneme ya Rabbi. Aldın bizi kurban olduğum satma bizi ya Rabbel alemin. Bu cennet ne güzel yerdir ya. Şimdi cennetin sıfatını anlatacağım size. He? İlahilere, kasidelere benzemez öyle. Şol cennetin ırmakları akar Allah deyü deyü. Bülbülleri, şunları, bunları, hurileri, gılmanları. Havuzlar asılıyor 8 elif, 18 elif Gidiyorlar da gümbürtü Ya mübarek bir ayet okuyun Millete bir hadis okuyun, bir ilim verin Kaside işte idare eder yani Bu millete bayılıyor böyle şeylere Ya Ya ne yapacağım da burayı kazanacağım Bir kişi sormuyor Akşama kadar cennet ilahi soksan dinler Ya bir de ağlar Bir de etkilenir bir şeyler bir şey. Ya hocaefendi Şu kasideyi biraz bırak da Hele bir nasıl gireceğiz buraya ya Çok güzel anladık nasıl gireceğiz onları yarın gece efendim yarın değil öbür gece tabii. yarın da cennetten anlatacağım size inşallah sonra Bedir gecesinde tabi Bedir anlatacak çok önemli iftardan önce de yani salı gün iftardan önce çok önemli 17. gecenin faziletleri vaatleri mutliş kaçırmayın sonra gecesinde salı çarşamba bağlayan Bedirle ilgili saat birden sonra 2 saatlik sohbet ve kıssa anlatılacak çok önemli size Ondan sonra bizine çarşambanın gecesine evvelen devam ederiz. Çünkü cenneti kazandıran amellere esas sadede gelelim yani. Cennetin önce sıfatını anlatacağız. Nimetlerini anlatacağız. Ondan sonra da nasıl girileceği, girmek için neler yapmak lazım. Beş maddede onları toparlayacağız. Şimdi cennetin sıfatını anlatmaya kalkar isek. Ee, Ebu Hureyre radıyallahu teala hatan rivat edilen bir hadis-i şerifte. E, biz sorduk ki ya Resulallah... Cennet neden yaratıldı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki min elma sudan yaratıldı. Allah Allah bu da ilginç bir şey. Cennet neden kalp olundu? Sudan. Aslı suymuş. Zaten cennet. <gülüyor> esas hayat gerçek yaşantı ancak ahiret yurdundadır. Yani cennet gerçek hayattır. Peki hayat yani cennetin tamamı diridir. Binaları hani şimdi diyor ki akıllı bina. Ne akıllı bina? Sapıtmış bina. Akıllı bina diye alıyorsun. Kaç bin lira da fazla veriyorsun. Ondan da binanın nerede oraya basıyorsun. Öbür taraf çalışıyor. Ne akıllısı be? Ana bana da bir akıllı araba yaptılar. Her tarafı delirdi. Ya bununla dünyanın otomatiği akıllısına kanmaya dünyanın her tarafı ölü. Ölü bina, ölü deniz, ölü su, ölü göl, ölü zaten öldürdüler. Canlı hayvan kalmadı. Derelerde leş oldu. Her yerde. Dünya mevtan mevtan ölü. Ahiret hayvan. Ne demek? Canlıların ta kendisi. hay. Her canlı sudan yarat Cennetin tamamı hayattır. Köşkü canlı. Saray canlı. Kapı konuşuyor. Cennette öyle. Köşk konuşuyor, saray konuşuyor, huru konuşuyor. Cansız gördüğün şeyler konuşuyor. bak mı? Kuşlar konuşuyor. Kaç tane hadis okuduk? Kuş geliyor. Ne istersin diyor öbür ne istersin? Hayvanlar konuşuyor. Burası cennet arkadaşlar. Biz size böyle bir hayatı vaat ediyor Allah'ımız. Onu anlatıyoruz biz size. Onun için neden yaratıldı cennet sorduk diyor. Sudan yaratıldı. Çünkü her canlı sudan yaratıldı. Cennet hakiki hayat sahibi dirilerin yurdudur. Cennet diri bir yurttur. Cennetin her tarafı hayattadır. Hayatlıdır. Canlıdır. Cap canlıdır. Hani sen arıyorsun ya böyle. Yoksa... Bilmem nerenin geceleri, bilmem efendim canlı bir hayat, gece hayatı, bilmem. Onların hep gece ölümü. Tamam mı? Bilmem nerenin bodrumun felaketleri, bilmem nerenin rezaletleri. Bunların hepsinin sonu cehennemden etincelecek. Barlar, pavyonlar bilmem neler, köpük partileri, bilmem ne partileri cehennemde ondan sonra bir daha yılan akrep partilerine dönüşecek. 13'ün sen bırak bu dünyanın lezzetlerini, gayri meşru keyiflerini. Bakmış sana ebedi hayattan bahsedeceğiz. Bir kısa ara vereceğiz. Dinle bizi. Dinle de ebedi hayata kavuşasın Rahman. Bismillah ve elhamdülillahi salatu ve ala seyyidina rasulillah. Muhammedin ala aliyah sahbih. Evet, ne anlatıyorduk ise Dünyanın meyyit olduğunu, ölü hükmünde olduğunu, dünyanın her işinin ölü olduğunu, ahiretin her işinin diri olduğunu, cennetin tamamen sudan yaratıldığını, hay olduğunu, diri olduğunu, cennetin bütün binalarının, efendim, köşklerinin, saraylarının, Ağaçlarının, ırmaklarının, bütün hayatının e, cap canlı olduğunu anlatıyorduk. Ebu Rey radıyallahu anh anlatıyor. Dedi, biz dedik, Kulle ya Rasûlallah, Eh binân binâil cenneti. Bize cennetin binasını yani yapı taşlarını anlatır mısın? Hep sahabe sordular da bu haberler bize ulaştı elhamdülillah. Yani cennetin binaları nedendir? Tuğlaları nedendir? Hayatı nasıldır? Yaşantısı nasıldır? Buyurdu sallallahu ale, aleyhi ve sellem. Lebinetümün devin ve Cennete köşkler var burada. Öyle köşkler var ki saraylar var. Sarayın bir tuğlası altın, sov altın. Bir tuğlası son gümüş. tamamen gümüş. Ya, şu kadar bir gümüş şimdi yapıyorlar. İşte el işçiliği mesi bilmem ne, 7000 bin lira. Şu kadar gümüş. İşçilik bir şeyler yapıyor. bin lira. Koca saray. Belki efendim İstanbul'u kaplar ha. 60-70 bin kapısı var. O kadar büyükse sonra bir tuğla altın, bir tuğla gümüş. Bu normal cennet. Efendi Hazreti derdi ki cennetül mevâ küllâ minedzehbi. Bu hadisi okurdu herhalde. Bukhari'den okurdu oğlum. Mevâ cenneti. Cennetlerin kısımları var tabi. E, cennetül mevâ -va var. Cennetül adin var. Cennetül ne'im var. Cennetül firdevs var. Yani yedi cennet var. Bu cennetlerin tabi efendim isimleri var farklı farklı. Cennetül hult var. Efendim, Meva cenneti kullu aminezde hepsi altındandır buyururdu. Hani Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Meva cennetinin de gümüş de yok. Tümü altındandır. Ama burada buyurduğu diğer cennetlerde bir tuğla altındandır, bir tuğla gümüştendir. Milatu el miskulez feru Sıvası çamur yani. Çamur'dan işte sıva yapılıyor ya. Eskiden kerpiçten tuğla da kerpiçten yapılıyor. Sonra üzerine de kerpiçten tuğlalar kapatılıyor. Eski binalarda. Efendim. Şimdi cennetinde tuğlaları var ya. Tuğlaların arasında sıva var. Kapatma yapacak tuğlaları. birbirine ek, Yani tuğlaları bitiştiren. O tuğlaların bitişmesi nedendir? Miski ezferden. Ezfer ne demek? Halis misk. Halis ne demek? işte dünyadaki gibi öyle ceylan kanından değil göbek kanından değil kimyasal değil tahavül edin tabi değil halis misk yap bu cennette kudretten yaratılmış misk. Dünyada miski biz ceylan kanından göbeğindeki keseden çıkandan başka bir misk biz bilmiyoruz halisini. Zaten ona ulaşamıyoruz bulamıyoruz hem bulsan çok aşırı pahalı piyasadakilerin çok kimyasaldır. Dolayısıyla halis misk ya 60 bu dünyada cennet her tarafı köstaray bu kadar misk nereden bulunacak? Dünyaya şu kadarı gelse Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı çöker ya. Şu kadarı gelse. Ondan sıvası. Bütün sıva ondan. Ya. Kayseri'de, Kayseri olacak. Kayseri'ye mi bağlıydı? Neyse. Melik Gazi ilçesi var. Melik Gazi'ye gittik işte ziyarete. O zatı. O da mübarek toprakta da değil. Tabutun içinde. Toprağa koymamışlar onu. Ee, pamukların üzerinde de e, diridir yani şey çürümemiş mumyalı da değil şehitler ölmüyor işte çürümüyor ondan sonra bize de açtılar gösterdiler yani ziyarete şimdi artık açmıyorlarmış On, o türbe, e, türbe çok Selçuklu herhalde tarzı dönemi bir türbedir e, ilginç böyle baktım bazı böyle, böyle, Milletin ellerinin ulaştığı yerlere kadar yani bir metre, bir buçuk, iki metreler falan böyle sıvaları çökülmüş. Ondan sonra üstlerde görünüyor böyle bir acayip krem rengi bir şeyler var. Kerpiçlerin aralarına falan bir sanat eseri tabii de. Nedir bu dedim. dediler bu ceylan sütünden mi ne? E, o zamanın şeyi ceylan sütünden yapılmış bir kıymetli bir şey. Sıvayı ondan yapmışlar falan. Yani işte değişik bir sıva. Millette öyle koparı koparı bağlanmış götürmüş falan yukarlara ulaşamadıklarından işte yukarlarda örnekleri kalmış falan yani şu kadar bir yer bir yüz metre beki yok etraf kümbet yani şeyini bir Ceylan sütünden veya bir işte özel bir sütten bilmem nereden şey yapmışlar sıva yapmışlar yani o oluyor şaheser bütün dünya onu parmakla gösteriyor bilmem herkesin ilgisini çekiyor. Ya sen bir de düşünsene. Kalis miskten e, 60 bin, 70 bin kapısı olan bir köşk. Yani Suriç'ini, Muriç'ini, İstanbul'un o yakayı ve bu yakayı kaplar yani. Öyle bir bina. Yekpare. Tek bina yani. Köşk. Bir tuğla altın, bir tuğla gümüş, sıvalarının tümü misk. Böyle bir şey var mı ya? Hayal gücünü patlatır ya. Bunu, bunu motoru yakar yani. Bu Allah'ın mülküdür. Ve idâ râit etemme ve mülken kebira. Cennette gördüğün zaman habibim ne göreceksin? Sonsuz nimetler, diz boyu zevkler ve mülken öyle bir mülk. Mülk yani gayrimenkul ederler. Mülk işte saray, köşk, ev, daire, apartmana mülk diyorlar. Bir mülk göreceksin ki kebira. Dünyada en zenginin 5 bin metre saray var. 50.000 100 bin, bin metre işte şu kadar dönüm şu kadar hektar bilmem ne en fazla kı hangi kralınki var onun da nesi var bir sınırı var Cennette en aşağı mertebesine girene en derecesi düşük olana ne veriyorlar 10 bu dünya kadar udhul ve ki ashur dünya mira gir bakalım cehennemden en son çıkan adama buyruluyor 10 dünya kadar senin yerin var 10 dünya kadar cennette bundan fakiri yok 10 dünya kadar. Dünyanın en zengini de, baksan işte birkaç yüz bin metreye büyük mülk diyor. Görmemiş çünkü. Kral da görmemiş. Cenneti görmemişler, görmemiş ona da. Ahireti görmeyen dünyaya tabi büyükler. Ve mülken bir mülk göreceksin kebira. Allah Teala. Küçük olana büyük demez der defanseri. Mevla büyük dediyse o seni anlamaya kadar büyüktür. Böyle bir mülk var. O çorap toprağı ne? Benim toprakları görmüyorsun ya. Biraz karıştırıyorsun. Böcekler, kurtlar, çıyanlar. Yani dünyanın toprağı bir alemmiş. Yani içine sincek bir toprak yok. Eşeledikçe bir şeyler çıkıyor böcekler, mecek. Cennetin toprağında bir tane böcek olmaz. Bir tane kurt olmaz. Toprağa safran. Allah. Safran ne? Safran işte ondan yağını sıkıp da koku yapıyorlar. Çok hakikesi çok pahalı. Efendim kıpkırmızıdır böyle pespembe ondan mürekkep yapıyorlar. Şimdi o da sahte. Çünkü hakikisi hakikisi çok pahalı. Yani zerde var ya zerde sarı bir şey. Yiyorsunuz seviyor musunuz bilmiyorum. Hakikisini bulsak yiyeceğiz. Çünkü pahalıdır. Yani o bir kasesini hakiki safrandan yaparsan çok faydalıdır. Kansere birebir. Kansere birebir. Safran yiyenler kanser olmaz. Hindistanlılar çok safran yer. Hindistan'da kanser oranı hemen hemen sıfır. Hindistan zaten pislikten ölecek. Mikroptan, çöplükten ölür de kanserden ölmezler. Yani bak safran yenilen yerlerde kanser oranı çok düşük. Safran. Ama yani böyle şey e, dal daldır böyle ince yani ağzına at ya suyla şey değil. Ama işte onu zerde yaparlar. Zerde de şeker gidiyor. Bu şekerin girdiği sıkıntıdır. yani Şeker girdiği zaman şeker kansere sebebiyet veren şeylerden sayılıyor şu anda. O ayrı bir şey. Ama e, zerdenin yapıldığı ham maddesi hakikisi safrandı. Bizim çocukluğumuzda bir zerdeler vardı. Yani tabağı yerdin az daha. O kadar lezzetliydi. Şimdi bakışım. Yani çoğu yer hakiki değil. Sarı boya gibi bir şeyler koyuyorlar ona işte. Safran diye. Cennetin toprağının tamamı safran. Şimdi biz gidiyoruz, bazen bazı oradan buradan yurt dışına şuradan alıyoruz. Burada da geliyor Mısır çalsın. Hakiki Safran da geliyor yani. İnsan alsa evinde efendim çok bereketlidir. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem severdi çok. Safran çok severdi. Zaferandır yani Arapçası. Cennet 60 dünya kadar saha var. Sahayı görüyor musun? Dünyayı daha dünyadan haberin yok. 60 dünya kadar yiyen toprağının tümüsü Safran. Bu ne bolluk ya. Böyle İpek gibidir safran. Eline tutsan değmiyorsun zane dersin. Harir gibidir böyle. İpek gibidir safrana ben tutmuşum. Ee, yerler nefsi safran böyle bassan Allah Allah. Sanki değmiyorsun, gezmiyorsun. Hiç sana bir dokunma. Hani derler ya gülle dokunmaz adama yani. Öyle bir hafif. Ve has ve lulu ve yakut. Evet geldik cennetin binasını anlatıyor Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz. Ahmed ibn Hanbel'de var. Çok kaynakta bu hadis herif geçiyor Çakıl taşları Şimdi dünyada ne var t Toprak var bir de taş var Taşı toprağa altın derler İstanbul'un Ne altın be Taşı toprağa berbat İstanbul nerede taşı toprağa altın olacak ya Taşı taşı toprağı kafanı kırar Ondan sonra Eşelesen sen Her yer lağım tuvalet Kanalizasyon bilmem ne Taşı toprağı nerede altın taşı toprağı yani para var burada demiş. Eskidendi. De Şimdi köye geri dönüyor. Ben bizim köye gittim bir de baktım. Çocukken giderdim. 3-5 hane vardı. Şimdi yine kaç cüz hane. Ula dedim bura ne oldu? Dediler emekli olan buraya geldi. Kiralar İstanbul'da çok pahalıydı. Köyde neyse evleri var. Girmişler bir küçük eve. Ne yapalım diyor adam. Kiradan kurdulduk. Ya? İstanbul'un taşı toprağı altınla geçti artık. Cennetin taşı toprağı hakikaten altın. Ha hakikaten. Taşları nedir? Küçük taşlar var ya. çakıl taşları küçük. Cennette var mı? Çok. Neden? İnci'den Yakut'tan. Almayanı dövüyorlar ya. Yahu şu dünyada iki inci, bir Yakut uçuyor. Millet birbirini öldürür ya. Bilselek adamın çantasında şöyle bir çantada inci var. Yakut var. Hakiki bayağı bir pahalı. Karşı dolar ediyor. Birbirini kafasına sıkarlar bir çanta Yakut uçuyor. Cennette bütün sokak ların kenarları her taraf bahçelerin içi bütün inci yakut. Dünyada bir zengin duymadım. Şöyle bir bin, bin metre, iki bin metre bahçeye inci, inci yakutları sermiş. Bu kadar manyak parası olanlar var. Çok zengin olanlar var. Bu adamlar niye bir akıl etmiyorlar ki sıvama şöyle bir inci yakut döşeseler bahçeye. Hiç o kadar zengin yok demek ki. ama bu kadar petrol şekleri var. Paraları yetmiyor demek ki. Taşı toprağa, inci yakut saçmaya. Çünkü onlar ahiretin fakirleri olabilir. Ahiretin melikleri, hükümdarları, kralları takva sahipleri olacak. Ya. Allah Teala cenneti خلق vakitte Tuğba ağacını da yedi kudretiyle garsetti, dikti vakitte cennete ne denildi adetti? Tuba leki menazilel muluki. Ey cennet, kralların yerisin, hakiki padişahların menzillerisin. Yani hiç ölmeyecek, yaşlanmayacak, mülkü tahtı elinden alınmayacak gerçek padişahlara layık yersin. Sana müjdeler olsun. Cennette ne dedi? Ya Rabbinni haramun ala kulli murayin bekhil. Ben her gösteriş yapan cimriye haram olayım dedi. Yani beni yasak et, er, onlar bana sokma dedi. Niye ikisini söylüyor? Çünkü bu adı bir adam cimri olursa zekattan, fitreden, hayırdan nasibi olmaz. Yani parayla ibadet yapmaz. Hele nafile hiç yapmaz. Cimri olursa. Gösteriş yaparsa şimdi bu adamın hiç ameli kalmıyor. Neden? Cimri olsa hadi mali ibadetleri yapmaz. Ama nasıl namaz parayla değil. Oruçta zaten baya bir tasarruf var. Yemiyorsun, içmiyorsun. Para da cebine kalıyor. Bu cimrilere oruç ve namaz çok münasiptir. Hac ve zekat pek münasip değildir para çıktığı için. Bazı ibadetler cimrilere çok uygundur. Ama eğer bu cimri gösteriş yapan bir cimri ise gösterişten de orası gitti. Onun için cennet dedi ki gösteriş yapan her cimriye haram olayım. Çünkü neden? Ne paralı ibadeti var zaten cimri. E bir de gösteriş yaptığı için bedeniyle yaptıkları da gitti. Sevabı yok, ihlas yok. Onun için adamın kuruşu yok. Cennete neyle varis oldunuz? Rahmet ki soktu sizi ama... Bir ki, Oradan geldik buralara Amelleriniz sebebiyle Benim rahmetim adamı cennete sokar ama Allah buyuruyor Ben rahmetimi kimlere tahsis ediyorum Salih amel işleyenlere tahsis ediyorum e, Salih amel olmadan Ben de rahmetimi tahsis etmiyorum Cennete adamı sokmuyorum. Salih amel lazım bu lazım İşte onun için Taşları çakıl taşları inci ve yakut olan Bütün toprakları safran olan Ondan sonra tuğlaları altın olan, gümüş olan, sıvaları halis, misk olan. Ya böyle bir yurt nerede var? Kralların, hakiki padişahların yeriymiş cennet. Ama esas mesele nedir? Hadi dünyada bunları yaptık. Çok zengin bir adam. Bir tuğla altın, bir tuğla gümüşten yaptı. Bir, tabii 70 bin kapılı yer nerede yapacak da, neyse kendine göre yaptı. Bir 100 metre, 200 metre bir yer yaptı. Toprağını da şeyini de bahçe maça yaptı bir ne kadar işte birkaç yüz metre. Onu da safran et, şey etti, döşedi. Kenarlara inci yakutları da serdi. Neyse bütün parayı kediye yükledi yani sermayeyi diyelim bu adam yaptı bir şey. Cennete bir mumasim bir emsal mesela teşkil edecek. Falan. Oldu mu şimdi buna cennet? Eşek cenneti olabilir belki. Bu, neden? Neden? es Peki girdin oraya. Girdin. Vasıflar tuttu mu, tuttun. Hepsinin bir maketini diyelim. Küçük bir şey, sembolik yaptın mı, yaptın. Peki, bu adam orada devamlı nimet görecek, hiç ümidi kesmeyecek. Burası neresi? Burası dünya. Üzülmemek diye bir şey var mı? El dedi. Kötü haber almamak diye bir garanti var mı? El dedi. Ya karın ölecek, ya sen öleceksin. Zaten sen ölünce üzülmen, üzülmüyorsun zaten artık, bittin zaten. Öldükten sonra bayılmak yok bir daha. Neye üzüleceksin? Ama ya kızın ölecek, ya oğlunun ayağa, taşa çatacak. Ya baban ölecek, ya şirket iflas edecek, ya senet dönecek, yüklü bir çek dönecek, ya senin müşteri iflas edecek, zincirleme trafik kazası. Eyvah, sen de düşüneceksin. Ya da herif telefon edecek, kaç gündür düşünüyorum nasıl ödeyeceğim senin paranı, ben de iflas ettim, şimdi ödemiyorum diyecek, şimdi sen düşün telefonu kapatacak. Sen ne yapacaksın, eyvah yandık. Hakikaten öyle, sen istediğin kadar zengin ol, müşteriler battınca sen de batılacak. Çek var senet aldık alacak var Çek var Adam diyor benim durumum iyi ama diyor etraftakiler Bir, bir düşmeye başladı ben ne yapacağım Ekonomi bozuldu diyor Şimdi sen cennetin maketini yaptın Bilmem ne yaptın girdin oraya Buraya cennet diyorsun Peki üzülmeyeceksin var mı öyle bir şey Giren hep sevinecek Hiç ümidi kesmeyecek Dünyada nerede Ebedi kalacak hiç ölmeyecek Var mı sende böyle bir imkan ya ben dünyanın en güzel sarayında efendim, 100 sene yaşayacağım ama dünyanın çöplüğünde ebedi yaşamayı tercih ederim. Hiç olmasa ölmeyeceğim yani. Ama sen en iyi yere giriyorsun. Fakat ölüm peşinde. Asla ölümsüzlük kimseye nasip değil. Senden evvel kimseye ebedi kalmak takdir etmedik. Onun için sen de öleceksin. Onlar da ölecekler. Ve la teblas ya bu elbiseleri çürümeyecek şimdi eskimeyecek biraz zaman geçecek elbise eskiyecek. buruşacak kırışacak Ondan sonra ve la gençliği tükenmeyecek Ya bir gençlik ki devam ediyor ve her geçen gün gençlik tazeleniyor ve kuvvetin artıyor şunu düşünebiliyor musunuz yani? Şimdi insanlardan hangi bir insan efendim 20 yaşında 21 yaşında daha gençleşiyor, 30'da daha gençleşiyor, 40'da daha kuvvetleniyor, 50'de daha güçleniyor? Böyle bir şey duydunuz mu ya. Cennet böyle bir şey. İlerledikçe dünya elinin kocalması, ihtiyarlaması arttığı gibi gün geçtikçe nasıl artıyorsa cennet elinin de Gün geçtikçe gençliği ve kuvveti artıyor Allah. Allah. Ya bak İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Cennette bir huri var. Adına Lühbe deniyor. Yani cennette hurilerin isimleri var. Ve le bezekat fil bahri bezkaten le'adbu ma'u. Bütün dünyanın yani ağzının suyu suyu o kadar tatlı ki. Bir huri, bu huri Cennet gelse dünyanın denizlerine bir tükürük tükürse bütün dünyanın yani 7 okyanusla beraber hepsinin suyu tatlanır. Tuzlu su kalmaz, acı su olmaz. Bütün sular tatlanır. Mekrubun aleynehr'a o hurinin göğsüne yazılmış kudret kalemiyle. Ne diyor mana hep ben yekun misli feliamel bi taati rabbi. Benim gibi birine sahip olmak isteyen Rabbimin taatiyle amel etsin oruca devam, teraviye devam, zikre devam, vaza devam, sohbete devam. Kazanmak istiyorsan. Cennet böyle bir yer. Hadis-i Buhari'dir ya. Ve lenasifu ala rasihi khayrun min ed-dunya Bir hurunun başındaki yaşmak deriz biz köy memleket. Yani başörtüsü dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Cennet elinden birini bir belemen Nesib aten Sivarham bin Esmiratil Cennet'in bileziklerinden kolda takılan. Cennete erkekler de bilezik takacak. Abdest aldıkları yere kadar bütün abdest uzuvları bilezik. Cenneti kıyas etmeyin de. Bir, yine evvelki sohbette dedi. Dünyaya kıyas ederseniz kafanız çok çalışmaz. Mesela sakalsız erkek. Ben dünyada mesela asla sakalsız bir erkeği hoş görmüyorum. Tipini şeklini beğenmiyorum. Hiçbir sakalsızı yani. Ama şimdi cennette sakal yok. O nasıl olacak meselesi. işte kıyas edemiyorum. Onun için bu kafayla kıyas edilmez. Cennetin halleri farklıdır. Cennetteki bileziklerden bir bilezik gökten dünyaya sarkıtılsa gökle yer arası ışıl ışıl ışıldar, parıl parıl parlar, güneş söner, ay söner, yıldızlar görünmez olur, gezegenlerin hükmü söner. O bir bilezik her tarafı kaplar ışığıyla. Yani. Cennet böyle bir nur. Her şeyiyle nur. Cehennemde nar. O senin yediğin nardan değil tabii ki. Ateş, ateş, nar, ateş demek. Nar u cehennem diyor, anladın? Mı? Onun için önümüzde çok kıymetli bir cennet var. Evet, Ebu Rıza ne diyor? Muhammed Mustafa'ya, Kitap indiren Allah'a yemin ederim, innähel el cennetle min ve khusnâl. Cennet elin her gün güzelliği biraz daha artacak. Kemaizdâdûne fit dünyâ herama. Dünyada yaşlılıkları, ihtiyarlıkları arttığı gibi çirkinlikleri arttığı gibi. Cennette de güzellikleri, güçleri, kuvvetleri ziyade olacaktır. Allah Teala cümlemize bu mübarek 15. gece hürmetine, bu mübarek gecede yapılan müstecap dualar hürmetine, Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutlahere'de yapılıp kabul gören dualar hürmetine, bu sehurde, bu seherde affolmayı, mağfiret olmayı, cehennemden azad olmayı, beraat almayı ve bu cennetlere... Duhulümüzün mukadder olmasını Nasib-i Amin Bi hurmet taha ve yasin Ve sallallahu teala ala seyyidina muhammedin Ve ala aleyhi ve sahibi ve Teslimen kethirun Elhamdülillahi rabbil alamin. Cehennemden çok korkuttuk sizi Şimdi cennet işlerini konuşacağız Diye başladık Yarın da cennetten hadis-i şeriflerden rivayetlerden devam edeceğiz Ta ki biraz da heveslenelim inşallah Allah hevesimizi kursağımızda bırakmasın Fazbu keremiyle müyesser eylesin, girmeyi nasip eylesin. Amin. Salla aleyke Allahü ya hayrel varâ, ci'dedi habbâti zimâli ve ektâra. Salla aleyke Allahü ma gâytun hemâ, kavkâ suhûli ve bil cibâli ve bil qurâh.